biz doktor Sevilay Zorlu. 6 Mayıs 92.5 Radyo Bax'ta vajinismus konusunda birlikte konuşacağız. 92.5 Radyo Bax'tan herkese iyi geceler. Ben Mehmet, psikiyatri doktor Sevilay Zorlu ile birlikte sizlerle konuşamadıklarımızı paylaşacağız. Bu gece ...kimseye anlatamadığınız... ...ama hayatınızda sürekli... ...yer eden sorunlarla ilgili konuşacağız. Doktor psikiyatri dok, ...psikiyatrist doktor Sevil Ay Zorlu, ...sizlerle... ...sorunlarınızı paylaşacak ve sorunlarınıza... ...çözüm arayacak. Merhaba. Bugün... ...vajinismus konusunda kafanızda takılan... ...her türlü soruyu konuşacağız sizlerle. Doktor hanım... Ee, ...vajinismus... Kelimesini sürekli internette, televizyonda, radyoda, birçok medyada duyuyoruz. Kulağımız oldukça aşina. Yalnız bu konuda çok fazla bilgiye sahip değiliz. Hem ben birey olarak hem de toplum bu konuda yeterli, yeteri kadar bilgilendirilmediği konusun bilgilendirilmediğini düşünüyorum. Bu konuda bize nasıl bir bilgi verebilirsiniz? Vajinismus nedir? Öncelikli olarak ondan biraz bahsedebilir miyiz? Ee, aslında vajinismus çok eskilerden bir bilinen bir sorun. Ama son zamanlarda biraz daha gündeme geldiği için daha çok konuşulmaya başlandı. Aslında çok yıllar önceden yani 143 yıl önceden e, beri bilinen bir sorun. E, ko, e, programımızın esmi gibi konuşamadığımız e, konuşulamayan e, gizli yaşanan şeyler e, yaşanan yıllarca bu sorunu yaşayıp hiç kimseyle paylaşamayan insanlar bile var ee, vajinismus nedir ee, vajinanın bir bölüş kaslarında cinsel birleşmeyi engelleyecek şekilde yineleyici sürekli bir kasılma meydana gelmiştir ve istem dışı bir kasılmadır bu ee, ve ev, e, daha çok cinsel birleşme denendiği zaman ortaya çıkar evliliğin ilk zamanlarında ortaya çıkar o yüzden de o zamana kadar genellikle e, ortaya çıkmaz peki doktor hanım Vajinismus psikolojik bir rahatsızlık mıdır yoksa fiziksel bir rahatsızlık mıdır? E, vajinismus e, psikolojik bir rahatsızlıktır yani e, daha çok şöyle e, insanlarda şöyle düşünceler var acaba işte kızdıklarım çok mu? Ee, kalın, girişi engelleyecek kadar çok mu dar, vajinal yapım var gibi kaygılar vardır. Ve genellikle vajinesmus hastaları e, kadın doğumculara başvururlar. E, ve e, acaba kızlıklarında bir sorun mu var? Acaba işte bu girişi engelleyecek kadar e, bir sıkıntı yaratacak anatomik bir bozukluk mu var gibi kaygıları vardır. Yani e, vajinesmusun e, psikiyatri tarafından tedavi edileceğini çoğu kişi bilemez ve e, Kadın doğumcudan kadın doğumcuya dolaşırlar ee, ve bir cinsel terapiste gitmeyi belki de en son olarak e, düşünüp ya da bulurlar bir şekilde öyle gelirler ya da o şekilde yıllarca sorun yaşayabilirler. 25 yıl e, vajinesmusla yaşayan çiftleri biliyoruz. Bu konuda anlatılan birçok hikaye var. Özellikle dediğiniz gibi bir uzman psikiyatriste gitmek yerine bir cinekolağa giderek sorununu onunla paylaşıp ve sorunu fiziksel olarak çözmeye çalışılan bir, çalışıldığı birçok vaka var benim bildiğim kadarıyla. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? E, tabii şöyle e, daha çok kızlık zarının alınması gibi uygulanan yanlış tedaviler var ama bunlar sorunu çözmüyor tabii ki. E, kızlık zarı alınıyor ama sorun psikolojik olduğu için kasılmalar devam ediyor hatta işte kanallarınız dar ameliyatla genişletelim gibi yanlış uygulamalar da olabiliyor uygulanan ya da uygulama teklif edilen önerilen hastalar olabiliyor ama bu iyice karamsarlığa itiyor insanları çünkü tam olarak da çözülmüyor sorunları bazen işte kızlıkları alınmış vajines hastalarını çok sık görüyoruz ve sorun düzelmeyince iyice karamsarlığa düşüp sorunların hiç düzelmeyeceğini düşünüyorlar peki Hastalar genelde bu, tür, bu sorunu ilk defa ne zaman fark ediyorlar veyahut da ilk kez ne zaman böyle bir sorunun varlığından haberdar oluyorlar? Şimdi insanlar genelde vajinismuslu kadınlar böyle vekareti de önem verildiği için evlilik sonrasına cinsel ilişki sakladıklarından dolayı da ilk cinsel ilişki denemelerinde bu sorunla karşılaşabiliyorlar. İlk gece genellikle bu sorun yaşanıyor giriş denendiğinde ve ne yapacaklarını bilemiyorlar yani denemeler devam ediyor ee, giriş denemeleri ve her seferinde hüsrana uğruyorlar bir süre sonra denemelerden de vazgeçiliyor çiftler o şekilde yaşamaya devam etmeye başlıyorlar yani e, ilk 3 ayda bir e, tedavi arayışına başlayan olduğu gibi 5-10 sene geçmesine rağmen bu şekilde evliliğini sürdüren insanlar bile olabiliyor. Şimdi e, tıpta son trend biliyorsunuz önleyici hekimlik. Ee, sorun ortaya çıkmadan o soru, çıkabilecek sorunlara karşı önlemler alınmaya çalışılıyor. Peki bu, tür, bu sorunla ilgili böyle bir yaklaşım var mı? Mesela e, cinsel eğitim veya da e, çok uzun süre tartışılan okullardaki cinsel eğitim bu tür sorunların önceden engellenmesine yardımcı olur mu? Cinsel eğitim konusunda e, bu cinsel eğitim tedavi araştırma derneğinin de çalışmaları var. E, ama henüz e, gerçekten çok iyi e, bir ilerleme sağlanamamış durumda. Yani tabii ki eğitimle her şeyin başı eğitim. Çünkü e, hiç kimse beyninde bu takı, e, vajinist olsa sebep olacak düşüncelerle doğmuyor. Yani bu düşünceler insanlara zaman içerisinde e, oturan düşünceler var. Etraftan duyduğumuz bilinç dışına yerleşen e, düşünceler. Böyle özellikle e, cinsel ilişkiyle ilgili düşünceler. Yani bunlara biz çarpıtılmış düşünceler diyoruz. Korkulara sebep olabilecek düşünceleri oluyor. Tabi bunlar eğitimle önlenebilir. E, bilgilendirmelerle, eğitimle. E, o yüzden ki cinsel e, vajinesmus daha çok eğitimsiz kırsal kesimde daha sık görüldü ortaya çıkmış çalışma sonuçlarına göre araştırmalara göre yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz diyorsunuz eğitim ile bu sorunun üstesinden gelinebilir veyahut da sıklığı azalabilir. Tabi bu daha... sıklıkta olmaz. Evet. Yani e, sıklığı azalır. E, çünkü batı toplumundaki e, işte seksoloji kongrelerinde, Türkiye'de vajinismus var dendiğinde böyle e, merakla hocalar soruyorlar. Hani nasıl oluyor? E, nasıl bir şeydir bu? diye merak ediyorlar. Yani çok nadir görülüyor. Daha çok böyle muhafazakar e, toplumlarda ve e, cinselliğin çok konuşulmadığı, bir tabu olduğu, gizli yaşandığı gizli ya da bastırılmış olan toplumlarda daha sık görülüyor vajinismus. Program öncesinde yaptığımız konuşmalarda Türkiye'deki vajinismus istatistiklerinin aslında Japonya ile birbirine çok yakın olduğunu söylemiştiniz ve şu an benim aklıma gelen olgulardan biri de Japonya'da cinselliğin Türkiye'deki kadar tabu olmadığını ben biliyorum. Japonya'da bu şekilde olması yani vajinismusun yaygın olmasının kültürel nedenlerle vajinismusun bağlantılı olduğunu göstergesi oluyor sanırım. Evet yani bu konuda da e, öyle kısmen söyleyebiliriz ama çok görülmediği için çok fazla da çalışma yok bu konuda. Yani Türkiye'de mesela 2006 yılına kadar bir araştırma yoktu. CETAT'ın yaptığı bir araştırma sonuçları var elimizde. E, burada e, kadınlara sorulduğunda ilk cinsel birleşmeniz ya da birleşme denemenizde korku, kasım, acı gibi şikayetleriniz oldu mu bir sorun yaşadınız mı diye sorulduğunda %54 böyle bir sorun yaşadığını söylüyor ve bu da çok ciddi bir rakam yani çok yüksek bir rakam yani hemen hemen iki kadından biri ilk cinsel deneyiminde sorun yaşıyor ve bunun daha da ilginci hala bu sorunu yaşamaya devam ediyor musunuz diye sorulduğunda %17'si hala sorunun devam ettiğini söylüyor yani şimdi bazı vajinismuslar şu şekilde devam ediyor ağrılı cinsel ilişki ve yanma şeklinde devam edebiliyor bunun için geliştirilen çözüm yolları tedavi yöntemleri nedir? ve bu tedavi, tedavi yöntemleriyle yüzde yüz başarı sağlanabiliyor mu? Şimdi bir tedavi yönteminin başarılı olduğunu söyleyebilmemiz için bir psikiyatri bilimsel bir bilim dalı biliyorsunuz. Yani kanıta dayalı olması gerekiyor. Bir tedavi şekli kanıta dayalıysa biz buna tedavi edici diyebiliyoruz ve bu konuda Kognitif davranış terapi ve analitik terapinin birlikte kullanıldığı bir terapi şekli var cinsel terapide ve dünya çapında kabul gören bir terapi şekli bu. Bu da ortalama 4 ila 6 seans gibi sürüyor ama bazı vakalarda 2 seans da bazılarında 12 seansa kadar sürebiliyor tedavi. Peki %100 başarı sağlanıyor mu? Veya da başarı oranı nedir? Şimdi tabi insana özgü şeylerde %100 başarı demek çok doğru olmaz ama %100'e yakın başarı diyebiliriz. Bize cinsel sorunla gelen bir hastamız olduğunda vajinismus biz çok seviniriz. Yani bu başarı oranı çünkü çok yüksektir. En kolay çözülen cinsel sorundur ve bize başvuran hastaların çoğu %50'si diyebiliriz vajinismus sorunuyla başlar. Çünkü vajinismus bir akut sorundur yani giriş sorunudur, evliliğin akut sorunudur. O yüzden bize en çok onlar başvururlar. Peki şu ana kadar vaginismusun psikolojik tabanlı bir sorun olduğundan bahsettik. Fiziksel nedenlerden de vajinismus oluşabilir mi? Veyahut da bu sorun ortaya çıkabilir mi? Çok nadiren oluşabiliyor. Bunlara biz sani sekonder diyoruz. Hani ikincil vaginismus diyoruz. İşte zor doğum, işte travmalara bağlı ya da jinekolojik muayenelerde yaşanan bir soruna bağlı olarak oluşabiliyor. Ama daha nadir görülüyor tek onlar vajinismuslar. Vajinismus sorunuyla e, yüzleşen biri çocuk sahibi olabilir mi? Veyahut da olduktan sonra, e, doğumdan sonra bu sorun ortadan kalkar mı? Şimdi benim ilk gördüğüm hastalarım, ilk tedavi ettiğim hastalarım cinsel terapiye başladığım zaman... 8 yıllık evli işte 6 yaşında çocuğu olan vajinesmus hastalarıydı e, ve o zamana kadar herhangi bir tedavi arayışları olmamıştı. E, bu hani az önce konuştuğumuz gibi girişe çalışırken e, ilk geceden itibaren gir, e, cinse ilişkiye girmeye çalışırken e, denemeler sırasında hamile kalabiliyor çoğu vajinesmus hastası ve e, genellikle de sezaryenle doğum yapıyorlar e, ve çocuklu evli bakireler şeklinde hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Aslında e, vaginismus sorununun çözümünde e, çocuk sahibi olmak mantıklı bir seçenek gibi görünse de e, sezaryen gibi sezaryen gibi bir seçenek olduğunda sanırım bu sorun çözülmeden hani dediğiniz gibi bakire hamileler e, şeklinde devam edebiliyor sorun. E, tabii burada şey de önemli. E... Doğum, normal doğum yapamıyorlar zaten, sezaryenle doğum yapıyorlar. Normal doğum yapsalar da zaten bu sorun geçmez. Çünkü istemsiz bir vajina dış kısmında kasılma var. O nedenle bu sorun çözülmüyor. Peki, vajinismus sadece kadından mı kaynaklanıyor? Yani kadından kaynaklanan sorunlardan mı ortaya çıkar? Yoksa bu sorunun ortaya çıkmasında erkeğin de bir rolü var mıdır? Aynı zamanda çözümde erkeğin rolü nedir? Şimdi genellikle vajinismuslu kadınlar böyle kurallara uyan, işte kızgınlığını çok ifade etme yani sürekli böyle hani böyle nazin, kırılgan hanımlardır ve genellikle eşleri de böyle nazip ve kibar, pasif insanlardır. Yani böyle ısrarcı bir tavırları olmaz. Hani eşlerini kırmak istemezler, üzmek istemezler. O yüzden de bu sorun böyle uzayıp gidebilir. Yani anlayışlı eşlerdir ve onlar bir şekilde birbirlerini bulurlar. Zaten sanırım Türkiye'de vajinismusun bu kadar yaygın olmasının sebeplenen biri de erkek ile kadın arasındaki bu ilişkiden kaynaklanıyor. Çünkü çok uzun süre vajinismus olduğu halde 5 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır evli olan çiftler var ve bir şekilde ilişkilerine devam edebiliyorlar. Sanırım erkeğin daha az ısrarlı olması, bu konuda ısrar etmemesi, cinsel ilişki konusunda ısrar etmemesi vajinismus sorununun kronikleşmesine, devam etmesine neden oluyor diye düşünüyorum. Evet tabi yani eşler ısrarcı değil ama genelde vajinismuslu vajinismus, çiftlerde diğer cinsel sorunlar pek görülmez. Yani isteksizlikleri çok fazla olmaz işte orgazm yaşayabilirler sevişmelerinde sorun yoktur. Bu nedenle de bu sorun o yüzden de kronikleşir. Hani bir şekilde hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Peki erkeğin vajinismus'taki rolünden bahsettik de erkeğe etkiler nedir vajinismusun? Şimdi tabii böyle giriş girmeye çalışırken cinsel birleşme sırasında büyük bir basınçla karşılaştığı için erkekte sertleşme kaybına sebep olabilir. Bazen çiftler gelir işte, eşimde sertleşme kaybı var. Biraz araştırdığımızda aslında hanımın da şey vardır, vajinismus vardır. Yani bu vajinismus da ikincil oluşan bir e, ...sertleşme sorunudur. Asıl tedavi edilmesi gereken de burada... ...vaginismus'tur. Yani vaginismus'u... ...tedavi edersek sertleşme sorunu da... ...ortadan kalkar. Tabii bir, bir de şöyle bir sorun var. Yani şimdi bu çiftler... E, ...cinsel birleşmeyi de, deneye deneye... ...bir türlü sonuç alamadıkları için... E, ...bir müddet sonra isteksizlik gelişebilir. Çiftler arasında... ...çatışmalar gelişebilir eskiden çok uyumlu olan çiftler artık böyle en ufak şeyi sorun etmeye başlayabilirler evdeki küçücük şeyler sorun olabilir işte diş macunu niye ortasından sıktın niye çorabını oraya koydun niye bu burada gibi birden bakarsınız çok büyük çatışmalar olur ve bazen bitebilen evlilikler bile olabiliyor yani birbirlerine karşı bir şey hissetmemeye başlayabiliyorlar cinsenlik çünkü çok şey ifade ediyor çiftler arasında yani evliliği tamamlayan bir şey birisine güvenmek, kendini açabilmek bunlar yakınlaşma, şefkat cinsellik bütün bunları ifade ediyor ve e, tamamlanmamış evlilikte bunlar hepsi e, gerçekten dengeyi, evliliğin dengesini bozacak şeyler olabiliyor e, o yüzden de e, oldukça önemli bir konu aslında çiftler arasındaki ilişkiye bu kadar etkisi olan bir konu hakkında e, konuşuyor olmak beni oldukça mutlu ediyor belki de bu, bu sorunu yaşayan ve bizleri dinleyen birçok Dinleyicimiz vardır. Onların sorularını ve sorunlarını sorunlarına yönelik çözümlere bu gece biz e, cevap bulmaya çalışacağız. Bize ulaşmak isteyen izleyicilerimiz için e, 0242, 247, 68, 48 nolu telefondan ulaşabileceklerini bildirmek istiyorum. Aynı zamanda SMS göndermek isteyen dinleyicilerimize 3969'a SMS gönderebilirler. Şimdi Radyo Baks'ta kısa bir ara veriyoruz. Yanmış her şey düşler bile. Peki sen en mutlu kadın nasıl en çok anladı? Aydınlık insanları Size Cumhuriyet yakışır Teşekkürler Antalya Teşekkürler Akdeniz Cumhuriyet Akdeniz Cumhuriyet Gazetesi'nin ücretsiz bölge Her gün Cumhuriyet'le birlikte Bayi FED kartla kampanyaya katılan OPEC istasyonlarından 75 liralık akaryakıt alan herkese 1 litre yörükoğlu süt veya 1 litre yörükoğlu meyve suyu hediye. Hem hem sağlıklı, tadı adında saklı. Meslek var damaklarda, yörükoğlu bambaşka. LPG ve Akaryakıt'ta kaliteli hizmet anlayışı ve zengin promosyon çeşitleriyle sizin de tercihiniz iPad olsun. Güler Yüzü Kaliteli Hizmet'in adresi iPad, Sarı Mahallesi Akdeniz Bulvarı numara 650'de. Bilgi için 259 10 34. iPad, LPG ve Akaryakıt'ta kaliteli hizmetin adı. Damağınızda güzel bir tat, kulağınızda melodiler. Şehrin ortasında ama gözlerden uzak, tatlı bir kaçamak. Nerede mi? Narbiç Bistro'dan. Narbiç Bistro, Atatürk Parkı, Konya Altı Caddesi, numara 55'te. Bilgi için 247-68-68. Bekliyoruz. Çocuklarınızın mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Çocuklarınızın sağlıklı bir geleceği hazırlamak için odak ve seçin. 30 bin çeşit ürünle Kırtasiye ve bir malzemelerinde Batı Akdeniz'de lider kuruluş Odak Kırtasiye 1995 yılından beri kendi dağıtım aile hizmetimizde. Odak Kırtasiye Üçgen Mahallesi 107. Sokak numara 11 Taksim Cd. Telefon 243-8607. Çok rahatladım. <gülüyor> e borcumuz ne kadar? Elbise 39.99. Cin çıkaran rahatlık defak Din çıkacak, din çıkacak. Haber Antalya'nın Antalya en iyi haber postu. Tıkla. Antalya'da haberi ulaşmanın en kolay yolu. Çok rahatladım. Borcum ne kadar? Dicino pantalon 26.99, gömlek 19.99. Din çıkaran rahatlık defaktoda.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 92.5 Radyo Radyobox'tasınız. Doktor Sevilay Zorlu ile konuşamadıklarımızda birlikteyiz. Sorularınız ve sorunlarınız için 0242 247 68 48 ya da SMS için 39 69'a sorularınızı ve sorunlarınızı gönderebilir. Burada sorularınızı ve sorunlarınıza cevap arayabiliriz. Şimdi doktor hanım. E, Vajinismus'un nasıl olduğunu, ne olduğu konusunda programımızın ilk bölümünde bize bilgi verdiniz. E, ve e, uzun süre çiftler vajinismus'a kendi aralarında çözüm bulmaya çalıştıklarını söylediniz. E, daha sonra da genelde ilk önce başvurdukları e, profesyonel yardımı... E, bir jinekologdan veya da hı hı. E, bunun fiziksel bir sorun olduğunu düşündükleri için fiziksel bir cevap bulmaya çalışıp fiziksel sorunu düzeltmeye yönelik bir cevap aradıklarını söylemişsiniz. Bunun için de özellikle halk arasında işte ilişki öncesinde alkol kullanımının veyahut da sıcak suyun, ağrı kesici ilaçların ya da kremlerin ondan sonra sakinleştirici ilaçların bu tür sorunlara cevap olabileceği konusunda işte halk arasında genel bir kanı var. Bu konu hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? Neler söyleye, söyleyeceksiniz? Ne yazık ki bu konuda da çok fazla yanlış uygulamalar var. Ee, i̇şte anestezik kremler sürülmesi yani hissetmeden e, işte giriş olabileceğiyle ilgili ya da işte genel anestezi altında cinsel ilişki olabileceği e, tek seansta bu sorunu çözülebileceği ya da işte uyuşturucu maddelerle oturma banyosu yapıp e, erkeğe de ...böyle e, uyarıcı türden haplar vererek cinsel ilişkiye girmelerinin önerilmesi e, gibi çok fazla yanlış uygulamalar var ne yazık ki. Ve e, insanlar dediğim gibi bu konuda çok bilinçli olmadıkları için e, yani nereye gideceklerini bilemiyorlar ve bu uygulamalara da maruz kalabiliyorlar maalesef. E, ve çok yanlış uygulamalar bunlar çünkü cinselliğin her anını... E, Cinsellik kazanmak için yaşanan bir şey çiftler arasında ve hissedin, hissedilmesi gereken. Yani bu hissizleştirilerek yapılacak bir şey değil. Bir hastamın e, eşi şöyle demişti. Yani doktor hanım bu ne biçim şey? Hani böyle bir şey teklif edildi bize. Yani ben eşime tecavüz mü edeceğim dedi. Yani böyle o uyuyacak ben onunla cinsel ilişkiye gireceğim. Böyle bir şey olabilir mi dedi. Yani böyle bir şeyin teklif edilmesine bile inanamadım demişti. E, gerçekten bunlar çok yanlış uygulamalar. E, ama ne yazık ki işte bir seansta çözeriz hızlı bir şekilde biter bu sorununuz gibi hatta bazı internet siteleri var tabi internet sitesine çok yanlış bilgiler olabiliyor kaynakları çok önemli internet siteleri yüzünden pek çok psikiyatrik sorun bile çıkabiliyor hastalarımızda yani oradaki bilgilere itimat ediyorlar yani şöyle bir uygulama bir de var internet sitesinde gördüğümüz ve şaşırdığımız artık hani inanamıyoruz böyle şeylere işte güreşte bir künde pozisyonu diye bir şey var işte ...işte vajinismuslu bir kadını... ...künde pozisyonuna getirip... ...işte ilişkiye girmek gibi bir uygulama bile var yani... ...biz bunları görünce hayretler içerisinde kalırız... ...hani böyle bir şey... ...insani olmayan bir uygulama... Nasıl oluyor da önerilebiliyor. Yani bu konuda gerçekten çok yanlış uygulamalar ve eksiklikler ve bilinçlilik yok. O yüzden bu tip programların artması gerçekten halkımız için çok yararlı olacak diye düşünüyorum. Çünkü sağlıklı bilgiler almaları. Çünkü bu bilimsel bir şey. Yani kanıta dayalı olması gerekiyor. Bilimsel olmayan uygulamaların. Sonuçlarında insanlar gerçekten çok mağdur kalıyorlar hem maddi hem manevi olarak ve ciddi maddi yıkımlar oluşabiliyor. İşte insanlar kredi çekip çok yüksek paralar ödeyebiliyorlar ve çok kötü hissettiklerini söylüyorlar sonrasında kendilerini. Çünkü bu cinsellikle ilgili sorunları hiç kimseyle paylaşamazken insanlar bu uygulamaları yapan insanlara gittiklerinde işte hastalarımdan yine duyduğum kadarıyla şöyle söylüyorlar işte doktor hanım bize 10 çift birden aldılar içeriye işte hepimizi birden içeri alıyorlar. ondan sonra işte kadınların dudaklarına anestezik sıkılıyor. Ondan sonra işte iğne batıyor. Bak acıdı mı? İşte cinsel ilişki sırasında da böyle acımayacak. İşte size hepsine aynı reçete veriliyor. İşte evde gidin deneyin. 13 kere deneyin olmazsa gelin ben burada size yaptıracağım gibi uygulamalar maalesef ki var ee, ve bu konuda şikayetler de oluyor. Ne yazık ki ama hiçbir sonuç henüz alınamadı. Yani bu konuda yapabileceğimiz tek şey insanları bilinçlendirmek olabilir. Bu, bu uygulamaların yanlış olduğu ve e, maddi olarak da zarara uğrayacakları için kendilerini bir şekilde korumaları gerekiyor. Açıkçası ben bu konuda biraz e, temkinli davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu soruna çare arayan insanların Tıbbi yardım dışında başka yardımlar aramasının en azından hani yanlış da olsa, parantez içerisinde söylüyorum, tıbbi bir yardımdan daha kötü sonuçlar sağlayacağını düşünüyorum. Yani belki de burada en önemli görev e, sizin dışınızda e, tıbbi bu alanda işte e, insanların gidip danıştığı doktorların belki de size yönlendirmesi onların yapabileceği en iyi yardım olacaktır. Ya Hatta bu konuda yanlış uygulamalar konusunda belki de e, benim duyduğum en ilginç şeylerden biri de doktorun yanında cinsel ilişkiye girilmesini önermek gibi böyle enteresan e, öneriler de olabiliyor. Bunların ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu tabii ki biz de bilmiyoruz. Tabii hiç etik değil Hı -hı. bu uygulamalar ama ne yazık ki öyle öneriler var. Var yani ciddi olarak ispatlanmış veyahut da hani kayıtlara geçmiş öneriler mi gerçekten bunlar? Ben Şimdi açıkçası merak in... ettim yani. <gülüyor> tabii insanlar yaşadıklarını çoğu kendi içinde yaşıyor. Biz tabii hastalarımızdan duyuyoruz yani işte yaşadıklarını anlatamıyorlar ya da şikayet ederlerse hani... Deş, deşifre olacaklar. Yani o yüzden e, herkes çok da rahat ifade edemiyor. Zaten e, geldiğinde diyorlar ki işte doktor hanım bu sorunu bir siz biliyorsunuz. Bir Allah biliyor diyorlar bazı çiftler. Yani o kadar kendi içlerinde yaşıyorlar. E, o yüzden de yani ne yapacağını bilemiyor insanlar. Gerçekten çok zor durumda kalıyorlar. Belki de halkın bilinçlendirilmesinden önce hekimlerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Ya, onların uzmanlık alanının bu olmadığı ve bu hastalığın tedavisinin başka bir uzmanlık alanına girdiğine belki de konusunda hekimlerin bilinçlenip size hastaların yönlendirmesi gerekiyor. Tabii şöyle bir şey var. Ben mesela tıp fakültesindeyken bize cinsel fizyoloji anlatılmadı. Yani cinsellikle ilgili çok fazla tıp fakültelerinde de bilgilendirme yok. Yani pratiksen hekimliğe başladığımda ben bilmiyordum. Hatta ben psikiyatri ihtisasına başladığım zaman cinsel sorunla gelen hasta olduğunda ne yapacağımı bilemiyordum. Yani hastaları ben İstanbul'a gönderiyordum çapaya. Orada vardı çünkü cinsel terapi yapabilen birim. Ve bu konuda gerçekten bir eksiklik hissettim. Çünkü çünkü ee, bir takım psikiyatrik hastalıkları biraz e, sorguladığınızda e, altında ciddi cinsel sorunlar olduğu ortaya çıktığını gördüm. Yani o zamanlar e, sor, sorduğunuzda o, yani hastalar bir de şöyle bir şey var. Eğer siz sormazsanız doktor rahat olmazsa hasta da sorunu söylemiyor cinsel sorunlarını soruyoruz. E, ve bu nedenle doktorların çok iyi sorgulaması gerekiyor. Ama doktorların sorgulayabilmesi için de bu konuda eğitim almaları yani gerekiyor. Yani diyorsunuz ki cinsel terapi aslında bir uzmanlıktır. Evet. Yani her psikiyatristin ya da psikologun yapabileceği, uygulayabileceği bir tedavi yöntemi veyahut da uygulama yöntemi değildir diyorsunuz değil evet. mi? Evet. Şimdi halkımızda şöyle bir Hı -hı. kanı var. Ee, i̇nsanlar işte psikoloji fakültesini bitirdiğinde, psikolog olduğunu bütün psikoterapileri bilir. Ya da bir psikiyatrist bitirdiğinde bütün psikoterapileri bilir gibi bir düşünce var. Ee, ya da şöyle bir kanı da var. Hafif hastalıklara psikologlar bakar. işte ağır hastalıklara ilaç verilenlere psikiyatrist bakar gibi bir kanı var. Bunların hepsi çok yanlış. Ee, yine bunlar hep bilgi ve karma, kavram karmaşasından kaynaklanıyor. Çünkü psikoterapiler için özel eğitimler almak gerekiyor. Örneğin cinsel terapi eğitimi için bir sene boyunca e, teorik dersler e, ve bu, bu, bir buçuk seneye yakında süpervizyon almak gerekiyor. Yani bunlardan sonra cinsel terapist oluyorsunuz. Yani ne psikiyatri ihtisası sırasında ...ne de psikolog eğitimi sırasında... ...bunları öğrenmiyorsunuz. Yani bu nedenle de yanlış uygulamalar olabiliyor. Çünkü bir takım eğitimlerden geçmek... ...psikoterapi çok zahmetli bir uğraştır. Yani... Hem maddi hem manevi olarak zaman ayırıp bu konuda eğitim almak gerekiyor. Ama gerçekten de sonuçları görünce çok memnun kalıyorsunuz. Yani çiftler böyle sorunlu geliyorlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Terapi sürecinin sonunda çok mutlu bir şekilde işte evliliğimiz kurtuldu diyorlar. Ya da işte telefon açıyorlar e, doktor hanım ben hamileyim diyor işte bir süre geçtikten sonra. Bunlar tabi yüz güldürücü tabi bunlar sizi motive eden etmenlerdir bu konuda eminim. Şimdi e, vajinismus konusunda hep şunu değindik. Yani e, ilk cinsel ilişkiye girene kadar insanlar böyle bir sorunun varlığından haberdar olmuyorlar ve bir süre kendileri bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Belki de zamana bırakıyorlar. Daha sonra da yanlış tedaviler sonucunda da belki de bu süreç çok daha fazla uzayabiliyor. Sürecin uzaması yani vajinismus sorununun ...uzun bir süre boyunca devam etmesi... ...tedavinin süresinde veyahut etkinliğinde... ...etkiler mi acaba? Aslında çok fazla sorun oluşturmuyor. Yani doğru adresi gidildiğinde ve... E, ...terapiye başlandığında... E, ...yüz sonuçlar... ...alınabiliyor. Yani sürecin uzamasında... ...şöyle bir sakınca olabiliyor. Yani bir süre sonra... ...az önce konuştuğumuz gibi... yani ...cinse isteksizlik ulaşabiliyor. Eşler arasında bir takım çatışmalar olabiliyor. Hatta eşlerden bir depresyona girenler... ...bile olabiliyor. O yüzden... E, yani süreç uzadıkça o tip sorunlar önemli olabilir. Onun dışında cinsel terapinin başarısını azaltacak bir şey olmaz. Bir de şöyle bir şey var. Az önce dediğim gibi hani cinsel terapi eğitimi almamış e, bizim hocaların dediği bir şey vardır. Yani acemi cinsel terapistler e, yapılan tedavilerde e, yanlış uygulamalardan dolayı da tedaviye inancı azalır insanların. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşayabiliriz. Yani e, hiçbir tedaviye gitmemiş, hiçbir cinsel terapi almamış bir vajinismus hastasına başarı oranı çok daha yüksektir. Konuşmamıza devam edeceğiz. Ama önce kısa bir ara verelim. radyo Radyobox'tasınız. Konuşamadıklarımızda... vajinismus konusunu ele alıyoruz. Sevday Hanım... ...Vaginismus'a yol açan başlıca korkular nelerdir? Ee, şimdi... ...bu konuda hatta ben tez yaptığımı söyleyebilirim size. Tezimin konusu buydu. Vaginismus hastaları... E, ...ve diğer cinse işlev bozukluğu olan... E, ...hastalarla... E, ...hiçbir sorun olmayan kişileri karşılaştırmıştım... Ee, ve bu konudaki düşüncelerini cinsellikle ilgili ee, ve burada ciddi bir fark çıktı özellikle vaginismus hastalarında cinsel anatomiyle ilgili yanlış inanışlarda çok fazla e, onaylandığı ortaya çıktı yani e, vaginismuslu kadınlar işte e, çok, e, ilk gece çok canım yanar çok kanar kızlık zarı kalın parçalanacak işte günlerce kanayacak bu kadar büyük bir penis, bu kadar dar bir organa nasıl girer, e, vajinem çok dar e, gibi bir takım düşünceleri var. E, ve bunlar e, diğer cinsel işley bozukluğu olan hastalardan ve kontrol grubundan belirgin olarak farklı çıktı. Bu da yani kanıta dayalı bir şey olması açısından yine bilimsel bir veri. Vajinismus hastaları e, cinsel anatomiyle ilgili olarak bir takım yanlış düşünceleri var. Hatta e, az önce şeyden bahsetmiştik. Cinsel terapinin hani bazen bir iki seansta bile e, bu sorunun çözülebileceğinden, e, baz bizim cinsel terapideki izlediğimiz yollardan birisi yani gelen kişi sağlık personeli bile olsa biz öncelikle cinsel anatomiyi ve fizyolojiyi mutlaka e, hastalarımızla görüşürüz. Yani e, çünkü onunla ilgili bile e, çok farklı düşünceler olur. Dediğim gibi vaginist hastalarında böyle e, Cinsel ile ilgili çok fazla yanlış düşünceler var. Yani onları işte Atlastan görmeleri, cinsel anatomiyi dinlemeleri, fizyolojiyi dinlemeleri bile problemi çözmelerine çok büyük katkı sağlar. Peki e, vajinismus hastalarının cinsel isteksizlikle e, vajinismus direkt olarak cinsel isteksizliğe neden olur mu? Şimdi genellikle vajinesmus hastalarında istekle ilgili sorun olmaz. Yani birbirlerini çok severler. Çok işte diz dize göz göze olan çiftlerdir vajinesmus çiftleri. Ama şeydir hatta işte doktor hanım her şey çok mükemmel. O ana kadar her şey çok iyi. O ana gelince işte eşim beni itiyor, kasılıyor, ağlamaya başlıyor. İşte ben de ne yapayım kıyamıyorum işte bırakıyorum. Bu şekilde olur genellikle cinsel hayatları ve eşler birbirine kıyamaz böyle devam eder dururlar. Peki belki de bu sorunun cevabı burada verilmesi çok doğru değildir ama yine de ben şu soruyu sormak istiyorum. Böyle bir soruna sahip olan çiftler nasıl davranmalı veyahut da neler yapmalı? Belki de bu sorunun cevabı şuradan başlıyor. İnsanlar kendi kendilerine doktoru olabilirler mi? Yani bu soruyu kendi kendilerine çözebilirler mi? Böyle bir çözüme gitmek için neler yapmaları lazım? Tabi öncelikli olarak biz bir hekimden yardım almalarını öneriyoruz ama herkesin böyle bir imkanı olmayabilir. Böyle bir sorunları varsa öncelikli olarak neler yapmaları lazım? Ya yani maalesef dediğim gibi e, bilgilendirmek çok önemli ama nereden bilgi alacaklar? Yani şimdi insanlar internette araştırma yapıyorlar, yanlış bilgilere ulaşabiliyorlar e, ya da yanlış adreslere gidebiliyorlar e, bilgi almak için ya da işte bu sorunu çözmek için ne yapacağını bilemiyorlar. Yani e, cinsel terapiyle ile çözülebilir bu sorun. Ee, ve bu konuda hani eğitim almış kişileri mutlaka e, yani araştırarak gitsinler bu konuda eğitim almış mı gittikleri hekim e, ya da klinik psikologa gidiyorlarsa mutlaka bu konuda eğitimi olmasını araştırsınlar hani artık her şeye bilgiye ulaşmak çok kolay bilgi çağındayız. ve e, mutlaka sağlıklarını ve özellikle ruh sağlıklarını emanet ettikleri kişinin bu konunun ehli olduğunu bilmeleri gerekiyor ve bunu sormaya da hakları var. E, bu konuda e, uzman olan kişilere mutlaka başvursunlar. Yani vajinismus e, tıbbi bir sorundur, bir hastalıktır ve tedavisi de bir doktor tarafından yapılmalıdır. Özellikle de bu konu bu konu hakkında eğitim almış bu konuyu konuya hakim bir e, hekim tarafından çözülmesi gerektiğini söylüyorsunuz değil mi? E, Tabi şimdi e, az önce konuştuğumuz Hı -hı. gibi psikoterapi eğitimi almış klinik psikolog ya da psikiyatristler tarafından yapılabilir. E, başvurduğunuz kişinin klinik psikolog olup bu eğitimi aldığı e, ya da psikiyatrist olup bu konuda eğitimi aldığı konusunda mutlaka e, bilginiz olmalı ki doğru adresli olmalısınız. Şu an 92.5'te konuşamadıklarımızda Doktor Sevilay ...Zorlu ve Mehmet Ağam'la birliktesiniz. Ee, sorularınızı... ...3969'a SMS yoluyla... ...gönderebilirsiniz ve biraz önce ben bir SMS aldım. 19 yaşında... ...genç bir dinleyicimiz... ...ablasının böyle bir sorun yaşadığını... ...ve kendisinin de böyle bir sorunu yaşayıp... ...yaşamayacağını soruyor. Çünkü ablasının bu konudan çok fazla müzarif olduğundan... ...bahsetmiş. Vajinismus genetik midir? Yani ben kısaca SMS'i e özetlersem... ...vajinismus genetik midir? Yani... Abla da varsa kız kardeşi olur mu? Evet bu da merak edilen konulardan birisi. Ama böyle bir şey yok elimizde. Böyle bir veri yok. Zaten psikiyatrik bozukluk diyoruz. Psikiyatride hastalık bile demiyoruz. Bozukluklarda işte birebir işte biyolojik sebepler, genetik sebepler, sosyal, çevresel Hepsi etkili yani birebir hastalarımız sorar bize işte doktor hanım acaba bu genetik midir işte yoksa bu işte sorunlardan dolayı mıdır diye. Ama psikiyatride hiçbir sorun için yani bu cinsel sorunlar için de aynı şey geçerli. Diğer bütün psikiyatrik bozukluklar için de geçerli yani genetik dememiz mümkün değil. Ya da bir sorun yaşanmadan önlem almamız ya da bir tedavi başlamamız da mümkün değil. Sorun yaşandığı zaman gereken... Tedavi uygulanabilir. Tabi bu vajinismus gibi cinsel sorunlarda bilgilendirme çok önemli, eğitim çok önemli. 92.5 Radyo Vakasısınız. Sorularınız için 3969'a SMS gönderebilirsiniz ya da 0242 247 64 68'e mesaj gönderebilirsiniz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. ...92.5 Radyobaks'tasınız. Uzman doktor... ...uzman psikiyatrist doktor Sevilay Zorlu... ...vaginismus ile ilgili olan... ...sorularınızı cevaplıyor. Doktor hanım şu an önümde sorular var. Dinleyicilerimizin gönderdiği sorular bunlar. Ben öncelikli olarak... ...birkaç tanesini size sormak istiyorum. Vekaret... ...vaginismus'u etkiler mi? <gülüyor> Tabii şimdi şöyle bir şey var, Şimdi bekaret hala son 2006 cet, CETAT araştırmasına göre hala toplumumuzda çok önemli. Yani bu araştırma Marmara bölgesinden Güneydoğu Anadolu bölgesine kadar yapılan bir araştırma, yani tüm Türkiye'yi kapsayan bir araştırma ve bekaret hala çok önemli. Böyle bir toplum içerisinde şöyle bir şey bekleniyor işte kızlıklarını aman kızım koru kolla evlenene kadar sonra evlenince de bir gecede her şeyin serbest olması bekleniyor ama tabi bu şekilde alışan bir beynin bir gecede her şeyi serbest bırakmasını bekleyemiyoruz. Ee, ve o, o yüzden de bu korkuya bağlı kaş, kaçınmalar devam ediyor hala hani vekaretini kadın yine bırakmak istemiyor çünkü onun için çok değerli <gülüyor> bunlar hep bilinçli süreçler psikiyacrı da ama e, bırakamıyor ve bu sorunu arttırıcı bir şey oluyor tabi ki bekarette şimdi ilginç sorulardan bir tanesini okayım. Hipnoz etkili mi? Yani vajinismusun tedavisinde hipnoz etkili bir yöntem midir? Şimdi tabii yani dediğim gibi kanıta dayalı olması çok önemli bilimsel verilere. Cinsel terapide bizim kullandığımız yöntemler kanıta dayalı. Ama hipnozla ilgili kesin bir kanıt yok. Şimdi hipnoz öyle bir algılanıyor ki insanlar arasında. işte sihirli bir değnek. Her şeyi çözen bir şeymiş gibi. Yalnız hipnoz aslında uyumak değil. Yani hipnozda bilinciniz tamamen açık. Hatta daha çok algılıyorsunuz her şeyi. Telkine tamamen açıksınız. Ama şunu söyleyebilirim. Hipnoz en iyi gevşeme yöntemidir. Fakat hani bir seansla hipnozla cinsel terapinin çözülmesiyle ilgili herhangi bir kanıt yok elimizde. Ee, yani hipnoz gerektiğinde kullandığımız bir yöntem ama e, yani e, dediğim gibi kanıta dayalı bir verimiz yok. Sadece gevşemeyi sağlar. Yani hipnozla verdiğiniz terkinlerin hepsini görüşmeler sırasında e, da e, görüşebilirsiniz. Yani dediğim gibi sihirli bir değnek gibi görülüyor ne yazık ki. Uzman psikiyatrist doktor Sevilay Zorlu'ya sorularınızı 39-69'a başına baks yazarak ve boşluk vererek gönderebilirsiniz. Şimdi gelen sorulardan bir tanesine de rahim ağzındaki yaraların vajinismus'a etkilisi olup olmadığı sorulmuş. Ee, şimdi tabi e, vajinismus, e, vajina bir üç dış kısmındaki katların kasılmasıyla ilişkili. Yani bir çeşit fobik kaçınma, korkuya bağlı oluşan bir şey. Rahim ağzındaki yarayla şöyle bir ilgisi olabilir. Hani ağrıya bağlı oluşan hani e, Cinsel yaşamın ileri dönemlerinde ortaya çıkabilen vajinismuslarda ağrı ile ilgili bir kaçınma davranışı olabilir ama yani bu birebir bir, bir vajinismus sebebi olarak değerlendirmemiz doğru olmaz. Şimdi okuyacağım soruya kısmen de olsa cevap verdiniz. Bu soruda da kadından neden kilitlenme yaşar denmiş. Evet şimdi bu da çok ilginç bir konu. Toplumumuzda böyle kulaktan kulağa hikayeler vardı. İşte ilk evlendikleri gece kilitlenmişler. İşte aileler gelmiş, hastaneye götürmüş. Ee, ondan sonra işte rezil olmuşlar. Böyle bir e şey vardır. Biz hatta Kongrelerimizde hocalarımızla da hep beraber konuşuyoruz bunu daha şimdiye kadar böyle bir şey e, gören olmamış. E, ama bu toplumda kulaktan kulağa dayılan, e, yayılan bir mit yani bir efsane gibi e, ve oldukça korkutucu, ürkütücü ee, bu da insanları kaygılandırarak bu sorunu yaşayan insanları böyle pekiştirici bir düşünce oluyor ama bu böyle bir kilitlenme yaşayanları ne gören ne duyan bugüne kadar hiç olmamış. Yani bu konuda şehir esnaflarından biri de bu diyorsunuz. Evet. Ee, sorularınızı 39-69'a başına box yazarak ve daha sonra boşluk vererek gönderebilirsiniz. Şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. Biz biz de kalmayı devam ediyoruz. Gözyaşlarım beni mahvet Kendine aydınlık insanları size Cumhuriyet yakışır Teşekkürler Antalya Teşekkürler Akdeniz Cumhuriyet Akdeniz Cumhuriyet gazetes'inin ücretsiz bölge her gün Cumhuriyetle birlikte va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 ...LPG ve Akaryakıt'ta kaliteli hizmet anlayışı ve zengin promosyon çeşitleriyle sizin de tercihiniz iPad olsun. Güler Yüzü kaliteli adresi iPad, sarış Mahallesi Atteniz Bunları numara 650'de. Bilgi için 259 10 34. iPad, LPG ve Akaryakıt'ta kaliteli hizmetin adı. Damağınızda güzel bir tat, kulağınızda melodiler.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 30 bin çeşit ürünle Kırtasiye ve Biro malzemelerinde Batı Akdeniz'de lider Kuruluş Odak Kırtasiye 1995 yılından beri kendi dağıtım aile hizmeti liste. Odak Kırtasiye Üçgen Mahallesi 107. Sokak numara 11 Taksim C'de. Telefon 243-8607. Çok rahatladım. <gülüyor> e borcumuz ne kadar? Elbise 39.99. Cin çıkaran rahatlık tefek Din, din, din, din, din. Haber Antalya.com, Antalya'nın en iyi haber portalı. Tıkla. Antalya'da haber ulaşmanın en kolay yolu. Çok rahatladım. Borcum ne kadar? Deçino pantolon 26.99, gömlek 19.99. Kimci Feran rahatlık defacto der. Antalya yaşamına keyifli bir bakış Antalya Highlight Bayilerde hey. Antalya'nın ilk ve tek dergisi Antalya Life Bayilerde Bizler hey. i̇şte etkimiz Akdeniz gelileri Arındık işgallerden Hatamız dahil gelip Kurulduk Antalya'da 30 yıl öncesi Atatürkci doğduk biz eğitimin bilincisi Antalya Koleji'm 30 yaşında mutlu olsun öğretmeni ve öğrencisi Antalya Koleji'm 30 yaşında ülkemeli gençleri, eğitimli gençleri Antalya Koleji gelecek için ki... bu ülkenin aydınlık insanları size cumhuriyet yakışır. Teşekkürler Antalya. Teşekkürler Akdeniz. Cumhuriyet Akdeniz, Cumhuriyet Gazetesi'nin ücretsiz bölge Her gün Cumhuriyet'le birlikte yayındayız. Uzman psikiyatrist Doktor Sevilay Zorlu ile konuşamadıklarımızdasınız. 92.5 Radyo Vox'ta bu gece Vajinismus'u ele alıyoruz. Şimdi sizlere telefon numaralarımızı tekrar veriyorum. 0242 247 6848'den bize canlı olarak bağlanabilir ve sorularınıza cevap ar arayabilirsiniz. SMS göndermek isteyen dinleyicilerimiz de 3969'a gönderecekleri mesajın başına BAK yazarak ve bir boşluk bırakarak bize mesaj gönderebilirler. Şimdi Sevilay Hanım, ee, vajinismusun psikolojik bir sorun olduğundan bahsettik. Tabii ki fizyolojik etkenler de vajinismus üzerinde etkili. Ancak psikolojik sorunlar dediğimiz zaman genelde e, bireyin yetiştiği ortam veyahut da ailesinin e, psikoloji üzerinde oldukça etkili olduğunu biliyoruz. Evet. Vajinismus ile aile arasındaki ilişki nedir? Biraz buna, bu konu hakkında konuşabilir miyiz? Tabii. E, şimdi yapılan araştırmalara göre, e, şimdi vajinismuslu kadınların babalarına baktığımız zaman genellikle böyle baskıcı, otoriter e, babaları olduğunu görüyoruz ve genellikle de baba kız ilişkilerinde sorunlar var e, ve bu ailelerde genellikle cinsellik değersizleştirilen, işte aşağılanan, işte e, çok fazla konuşulmayan zaten hani e, bir çocuk cinsellikle ilgili bilgi e, sorduğunda işte anne baba utanıyor, ne söyleyeceğini bilemiyor e, Onun için de çok fazla bir bilgi alınamayan e, cinsellikle ilgili tabuların, mitlerin, inanışların olduğu yapıda peki ailelere çocuklu ailelere çocukların ileride böyle bir sorun yaşamaması için nasıl bir ortam sağlanmalı onlar yetiştirilirken nasıl bir eğitim verilmeli Tabii şimdi burada anne baba da ne anlatacağını bilemiyor. Öncelikle nasıl konuşmaları gerektiğini öğrenmeleri gerekiyor. Çocukların anlayabileceği şekilde sorularına yanıt vermek lazım. Yani eğer onları geçiştirirseniz işte bir şey sordu. Hani leylekler getirdi çocukları diye bir şey vardı. Gerçi şimdiki çocuklar buna çok inanmıyorlar ama. Yani bunu siz çocuğunuza anlatamazsanız ne yapıyorsunuz? Mesela geldi çocuğunuz size sordu. İşte dışarıda çünkü çok fazla şey duyuyorlar ya televizyon ...ya da arkadaşlarından geldi sordu. Ee, siz de işte git öğretmenine sor dediniz. Öğretmenine gitti sormayan. Ee, şimdi öğretmenin de bu konuda çok deneyimli değil. O ne diyor? E git diyor arkadaşlarına sor diyor. E, arkadaşlarına soruyor. Ee, yapılan çalışmalara göre de genellikle... E, ...cinsel bilgiler arkadaşlardan alınıyor. Yani e, okul, aile, kitaplar... ...çok daha ikinci planda kalıyor. Ve böylece de yanlış bilgiler. Yani bilginin kaynağı sokak. Sokaktaki çocuklar ne kadar biliyorsa bilgiyi... Kulaktan dolma yanlış bilgileri bu şekilde bir cinsel bilgilenme oluşuyor. Belki biraz konumuzun dışında olacak ama vajinismus kadının kendi vücuduna yabancılaşması olarak tanımlanabilir mi? Ya da kendi vücudunu tanıyamaması, kendi vücudunu, vücudunun potansiyeli hakkında bilgi sahibi olmamasından kaynaklanıyor olabilir mi? E, şimdi tabi bu da çok önemli bir noktaya vurgu yapacağız. E, şimdi şeydir, e, insan psikolojisinde belirsizliğe hiç tahammül yoktur. Yani e, onun için de biz vajinesus tedavisinde e, cinsel anatomiyi anlattıktan sonra e, eve gittiğinizde e, eve gittiğinizde cinsel organınıza bakmanızı, bakmalarını öneriyoruz ve e, yani belirsizliği kafalarında yok etmek için önerilen bir takım egzersizler var zaten cinsel terapi sırasında uygulanan. Belirsizlik e, en rahatsız edici şeydir dediğimiz gibi. Bunları yok etmek gerekiyor. Yani öncelikle kendi bedenini tanıyan, kendi bedeniyle barışık olan bir kadın e, cinselliğini de sağlıklı bir şekilde yaşayabilir. Ben e, şu an evet, tek masadan bir telefon olduğu söyleniyor. E, merhaba. Merhaba. Merhaba. Ben sizi doktorumuzu da baş başa bırakayım Alo Alo. merhaba ben doktor Sevilay Merhaba Merhaba buyurun ee, Çok az duyuyorum sesinizi ama e, Ben şimdi e, vajinismus sorunu varken de hamile kalınabileceğini söylediniz Evet e, Şimdi biz tedaviye başladık ama hemen çocuk istemiyoruz Bu, bu durumda e, hamilelik nasıl olacak? anladım. Şimdi bunu zaten tedavi gördüğünüz doktorunuzla da konuşmuşsunuzdur. Biz cinsel terapiye başlarken öncelikle doğum kontrol yöntemi öneriyoruz. Yani da genellikle bir kadın doğumcuya başvurmanızı ve geçerli bir doğum kontrol yöntemi uygulamanızı öneriyoruz. Çünkü cinsel terapi sırasında hamilelik olabilir. Çünkü dediğim gibi egzersizler veriyoruz cinsel terapi sırasında çiftlere ve bu sırada hamile kalma ihtimali var. Hamile Samileliğin de e, araya girmesi çok da istediğimiz bir şey değil yani e, cinsel sorun çözüldükten sonra bir 6 ay kadar bir samileliği çok önermiyoruz cinselliğin biraz daha oturması işte çiftlerin birbirini daha iyi tanımaları için çünkü araya gebelik girdiğinde gebelikle ilgili fizyolojik süreçler doğum sonrası süreçler e, psikolojik ve e, Fizyolojik dediğim gibi bir takım sıkıntılar olabiliyor. Bu da terapi sürecini başarısını yani ulaşılan başarıyı olumsuz etkileyebiliyor ileri süreçte. O yüzden bu konuda siz de öncelikle geçerli bir korunma yöntemi uygulamalısınız. Çünkü hamile kalabilirsiniz egzersizler sırasında. Anladım. Evet, peki. Teşekkür ederim. Hı, rica ederim. Ben SMS aracıyla gelen sorulara bakıyorum da evet bir tane ilginç bir soru var burada. Erkeklere karşı nefretle ilgisi olabilir mi vajinismusun? Ee, şimdi Sormuş. tabii <gülüyor> bunlar analitik kuramla ilgili şeyler. Psikanalitik kuramda, e, vajinismusla ilgili psikanalitik kuramda böyle düşünceler de var. Yani işte erkeğe kendini bırakamama işte bekaretini kaybetmeme bir çeşit defret gibi ama dediğim gibi bunlar hep bilinçlişi süreçler yani birebir tabi bunlara bağlamamız çok mümkün değil vajinismus sorunlu şimdi ben telefon numaralarımızı yeniden veriyorum 0242 İstanbul, Antalya dışından arayan dinleyicilerimiz için alan kodumuz 0242 247 68 48den bize ulaşabilirsiniz. SMS yoluyla soru göndermek isteyenler 39-69'a mesajın başına box yazarak ve bir boşluk vererek sorularını yazarak gönderebilirler. Şu an önümde birçok soru var. Sanırım bütün bu soruların cevaplanmasına süremiz yetmeyebilir. Ancak gönderilen bütün sorular Sevilay Hanım tarafından cevaplandırılacaktır. Lütfen sorularınızı esirgemeyin ve göndermeye devam edin. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ve müzik arasından sonra yine birlikteyiz. Saçlarını dağıtır rüzgar yedi tepe üzerinden hatıralar. adım gibi kızrak gibi sarılayım gelince beline yarim isadumu gelübeyim gerzanda Geçilmiş, yaşanmamış, edilmiş hayatlar. Ah bu evler, pencereler, bu kapılar, sokaklar. Düzün gibi, sevinç gibi, eskitilmiş zamanlar. Yarimistan bu, gel öteyim, 92.5 Radyo Baks'ta konuşamadıklarımızdasınız. Uzman Psikiyatrist Doktor Sevilay Zorlu ile Bacinusus konusunu ele alıyoruz. Sorularınız için Antalya dışından arayan dinleyicilerimiz için önce 0242 ardından 247 6848'e SMS göndermek isteyen dinleyicilerimiz için de 3969'a SMS'in başına box ve yazarak daha sonra bir boşluk vererek sorularını sorabilirler. Şimdi Sevilay Hanım e, gelen sorulardan bir tanesine bakıyorum. Evet. Şey demişler cinsel isteksizlikle ee, vajinismus arasında bir bağlantı var mıdır? Şimdi genelde vajinismus çiftleri çok iyi anlaşırlar, birbirlerini çok severler. İsteksizlik genellikle görmediğimiz bir sorundur vajinismus hastalarında. İsteksizliği daha çok ilerleyen dönemlerde, işte bu denemelerden sonra, işte cinsel birleşme denemelerden sonra oluşan bir umutsuzluk, karamsarlık sonucunda cinsel isteksizlik oluşabilir. Yani çiftlerin e, iletişimleri bozulmaya başlayabilir. O zaman cinsel isteksizlik gelişebilir. Hmm. Ee, yani e, vaginismus ile cinsel isteksizlik arasında organik bir bağ olmasa da e, cinsel isteksizliğin sebeplerinden biri de vaginismus olabilir diyorsunuz. Şimdi başka bir soru daha var. Ee, soruyu soran arkadaşımız e, nişanlı olduğundan bahsetmiş ve evlenmeden önce muayene ile vajinismusun anlaşılıp anlaşılmayacağını sormuş e, şimdi tabi şöyle bir sorun var e, vajinal muayene için az önce konuştuğumuz gibi bekaret e, çok önemli hala toplumumuzda ve e, bu nedenle de vajinal muayene nişanlık döneminde çok da tercih edilen bir şey değil ve e, gidilmiyor. Şu an hala kadın doğumculara gidip de işte muayene olmadan tedavi başlar mısınız diye insanlar varken hani daha hiç evlenmeden vajinal muayene talebinde bulunan insanları görmek çok mümkün değil ama normalde tabii ki vajenizm hastaları vajinal muayeneyi genellikle çok kabul edemezler ve o masaya bile oturamayan vajenismus hastaları vardır. Kasılmalar olur, korku Sanırım olur, bir kaygı olur. Telefon bağlantımız var. Alo. Alo. Ha merhaba. İyi Günzer. akşamlar. Ben e, sizi doktorla baş başa bırakayım. Tamam, teşekkürler. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Ee, ben bir sorunum olacak. Kalsiyum eksikliğiymiş. Evet. Eee ilk başta sanki çok rahat bir içti böyle vardı. Evet. Ee, daha sonradan vajinus mu Olayı gitmeye başladım. Hı. Hı -hı. Ee, şu Eee rahat bir ilişki iştenler. Yan bağdan kanına Evet, bir Biraz yüksek sesle sorunuzu tekrarlayabilir misiniz acaba? Sanırım dinleyiciler tam olarak duyamadılar. Tamam. ama. <gülüyor> tamam peki. için söyleyeyim canımlarım. İlk başlarda çok rahat bir ilişki dönemi vardı. Çok üç dört ay rahat geçiriyorduk. Ama daha sonradan benden kaynaklanan e, bazı e, nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama rahatsızlıkları olmaya başladı. Kendimi geri çekme olayı, katma. <gülüyor> Olayı geçirmeye başladım. Yani bununla ilgili nasıl yardım alabilirim? Anladım. Şimdi vajinismusların bir kısmı kısmi vajinismus şeklinde devam edebiliyor. Yani başta hani giriş olabiliyor ama daha sonradan bu şekilde devam edebiliyor. Yani yine siz de cinsel terapiden fayda görebilirsiniz ve çok da hızlı sonuç alabileceğinizi düşünüyorum. Tabii değerlendirmek lazım bunu. Evet. Ama kısmi vajinismusta da daha çabuk da sonuç alınabiliyor Onu söyleyebilirim size. Tamam ee, Bir soru daha var ee, Eşimi seviyoruz Seviyorum Mutluyuz da yanımda olduğuna sevgimi Belirtemiyorum Demiş parantez içerisinde de Birlikte olamıyorum Anladım Tabi şimdi bu soru çok geniş kapsamlı bir şey yani Cinsel isteksizlikten de olabilir Vajinismısa bağlı da olabilir Tabii Bunu bütün olarak değerlendirmek gerekiyor ee, başka sorunlar da olabilir. Ee, yani şimdi direkt bu navigasyon sistemimiz çok e, doğru olmaz. Daha ayrıntılı bilgi almamız gerekiyor o çiftlerden. Evet sorularımıza devam edeceğiz ama önce kısa bir ara verelim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. <gülüyor> affedemen ben de Sormalıydı, affedemem, ben böyleyim İster bu, ister o, Gördüğüm için Aklısın Bana darımsan bile Beni terk etsen bile Ne yapayım Ben böyleyim Gece hiç bitsin, bitmesin istiyor insan. Konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 92.5 Radyo baktasınız Uzman psikiyatrist doktor Sevilay Zorlu ile vajinismus konusunu ele alıyoruz. Şimdi ben telefonlarımızı yine tekrarlıyorum. Antalya dışından arayan dinleyicilerimiz için 0242 alan kodu ile 247-68-48 0242-247-68-48'den sorularınızı bize iletebilirsiniz. SMS çekmek isteyen dinleyicilerimiz için 39.69'a başına box yazarak daha sonra bir boşluk bırakarak sorularını gönderebilirler. 39.69'a başına box yazıp sorularınızı gönderebilirsiniz. Genel SMS'lerden seçtiğim iki tane soru var. Birçok SMS geliyor. Bunlardan hangisini göndereceğimi soracağımı bilmiyorum ama dediğim gibi hepsini cevaplamak isteriz. Ancak şu an zamanımız yeterli değil. Şimdi Sevilay Hanım Dinleyicilerimizden biri vajinismus olan her kadın mutlaka bir taciz ya da tecavüze uğramış mıdır? Yani vajinismusun altında yatan erkeğe karşı duyulan bir nefret veyahut da güvensizlik olabilir mi diye sormuş. Anladım. Şimdi psikiyatrik bozukluklarda böyle sorularla çok karşılaşıyoruz. Ee, tabii ki insanın geçmiş yaşantıları çok önemli ama e, hiçbir geçmiş yaşantıyı birebir bugünkü yaşantıyla bağdaştırmak çok da e, doğru olmaz. Çünkü insana özgü şeylerde e, işte şuşuna şuna vardır, bir matematik gibi işte buna bağlıdır dememiz mümkün değil. E, eğer böyle bir sorun yaşanmışsa olabilir de olmayabilir de. E, ama bütün hani Vajinismus hastaları geçmiş hayatında bir taciz ya da cinsel travma yaşamıştır diyemeyiz. Bu yanlış bir veri olur bizim için. Anlıyorum. Şimdi daha önce bu konuya değinmiştiniz ama ben gelen sorulardan belki de duyulmadığını veyahut da tam olarak anlaşılmadığını anlıyorum. Birkaç tane aynı soru var. Vajinismus bir kez tedavi edildiğine yeniden tekrarlanır mı diye ...sormuş dinleyicilerimiz... ...bu konuya yeniden bir e, açıklık getirirseniz... ...seviniriz. E, şimdi vajinesmus... E, ...tedavi edildikten sonra... ...yine tekrar edebilir mi? E, olabilir. E, çok nadiren... ...tabii hep dediğimiz gibi... ...yani e, psikiyatri o kadar farklı bir şey ki... ...yani insana özgü şeylerde her şey olabilir... E, ...ama tekrarladığında da... ...yine tedavi edilebilir... Nasıl tekrar edebilir? Ee, i̇şte zor doğum ya da işte cinsel terapi süreci bittikten sonra kısa sürede hamile kalmak ve e, cinselliği aynı frekansla devam ettirememek, cinsel ilişkiyi aynı frekansta devam ettirememek ve e, vajinanın e, alışkanlığını yitirmesi, belli bir alışkanlığını yitirmesi gibi sebepler olabilir ya da işte e, jinekolojik e, sorunlarla ilgili yaşanan e, Tırnamalar olabilir e, ama e, yani mutlaka tekrar eder diye bir şey yok. Çok e, yani benim kişisel deneyimim şu ana kadar rastlamadım. 92.5 Radyo Baskı Doktor Sevilay Zorluya sorularınızı iletmek için ben telefon numaralarımızı tekrarlıyorum. Antalya dışından arayan dinleyicilerimiz için alan kodumu 0242 247 68 48 0242, 247, 68, 48'den bize sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdi burada ilginç bir soru var. Bu soruyu sormak istiyorum. Vajinismus hastaları genellikle kaç yaşındadır denmiş? Yani e, belki de burada dinleyicimizin sormak istediği şey e, vajinismus ile yaş arasında bir bağlantı var mıdır? Yani erken evlilikte evliliklerde veya erken yaşta cinsel e, deneyimlerde Vajinismus'un <gülüyor> bir etkisi var mıdır? Veya yaş ilerledikçe bu vajinismus görülme sıklığı daha mı azalır? Ee, şimdi tabii bu cinsel deneyimin yaşanmasıyla ilgili bir şey olduğu için yaşta çok ilgisi yok. Yani bu konuda zaten elimizde bilimsel veriler yok. Bu konuda bir araştırma yok ama hani genel mantık çerçevesinden bakacak olursak. Yani yaşta çok ilgisi yok. Yani bu cinsel yaşamın, cinsel ilişkinin başladığı dönemle ilgisi var. Ne zaman hani hangi yaşta başlarsa cinsel ilişki o zaman görülebilecek bir sorun. O yüzden hani şu yaşta daha sık olur ya da bu yaşta daha sık olur dememiz çok mümkün değil. Şimdi ilginç bir soru daha var. İlk başta rahat bir ilişki yaşadım ancak daha sonra kasılmalar başladı diye sormuş. Daha önce biraz önce zaten bu konuya değinmiştiniz yani vajinismus... ...sonradan, ilk önce rahat bir ilişkiden sonra... ...ileriki dönemlerde vajinismus görülebilir mi? Ya tabii az önceki dinleyicimizin sorduğu gibi... ...kısmi vajinismuslar olabilir. Hatta şu ilk başta, ilk bölümde bahsettiğimiz gibi... ...Cetat'ın araştırmasına göre %54 ilk gece sorun yaşanıyor... ...ve hala sorun yaşıyor musunuz diye sorduğumuzda... ...yüzde 17'si hala sorunun devam ettiğini söylüyor. Yani bu demektir ki... ...kısmi vajinismus ya da işte cinsel ilişkide ağrı yanma şeklinde vajinismuslar devam ediyor. Yani bunda tabii çok ayrıntılı değerlendirmeler yapmak gerekiyor. Yani eş ilişkisini değerlendirmek gerekiyor, iletişimlerini değerlendirmek, çatışmalarını değerlendirmek gerekiyor. Yani bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Çifti nasıl ortaya çıkmış ya da nasıl bir tedavi yolu izlenebilir. Şimdi sorulara bakarken tabii soruların içerisinde ilginç sorular da var. Sakın e, yanlış anlamayın veya da e, soru sormaktan çekinmeyin. Biz bu konuya değinmiştik ama yine de ben bu soruya cevap vermenizi istiyorum. Sıvı bazelin iyi gelir mi efendim. diye sormuş dinleyicimiz. Hı -hı. Ya bu konuya daha önce değinmiştiniz ama bence tekrar değinmeniz yerinde olacaktır. Evet, e, yani tabii bir takım kaya anlaştırıcılar, e, işte e, anestetik pomatlar, oturma banyoları e, gibi ya da işte kadının sarhoş edilmesi. Ee, gibi uygulamalar ya bunlar tabi şöyle bir yanlışlık var bunda. sıvı vazel, vazelin kaydanlaştırıcı yani sorun, vajinanın bir böyle dış kısmında bir kasılma var yani e, vazelin sürseniz de bir faydası olmayacaktır çünkü öyle fobik kaçınma var tüm bedende bir fobik kaçınma var cinsel ilişkiye karşı ee, ve kasılmalar var e, korku var kaygı var bunda bir bazenin hiçbir faydası olmaz tabi sarhoş edilmesi mesela kadının o da yine yanlış bir uygulama yani e, cinsellik iki tarafında birlikte yaşadığı ve e, tamamen aslında duyuların açık olması gereken bir şey yani hani bir tarafı uyutup bir tarafı bilinçsizleştirerek yaşanacak bir şey değil iki tarafında tamamen duyumlarına odaklanması duyumlarının açık olması e, gerekiyor ve bunlar da yine etik olmayan yanlış uygulamalar ee, uzman doktor psikiyatrist uzman psikiyatrist doktor sevilay zorlu ile vaginismus konusunu konuşuyoruz ben telefonlarımızı tekrarlayayım antalya dışından arayanlar için 0242 247 68 48 sms göndermek isteyen dinleyicilerimiz için de 39 69'a mesajın başına bak yazarak sorularını iletebilirler Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam ediyoruz. Bir başka gece yarısı yüreğinde sancısı yine başladı Tanrım sen bana sabır ver. Ben kimselere yar olmam seni hep bekleyeceğim dedim ama artık iflas. And the LJ And <laughs> the Çekül Albinç'ten çok güzel bir parça dinledik. Kendisi artık bu sektörde değil, ancak yeniden bir kaset çıkartmasını ve bizi güzel şarkılarından mahrum etmemesini istiyoruz. Uzman psikiyatrist Doktor Sevilay Zorlu ile bu gece konuşamadıklarımızda vajinismus konusunu ele aldık. Gelecek hafta yine Doktor Sevilay Zorlu ile erkeklerin özellikle muzdarip olduğu bir konuyu ele alacağız. Erken boşalma. Aslında sadece erkeklerin değil Birlikte olduğu eşlerin de, de ciddi bir sorunu Kesinlikle ee, Sanırım bu konu Oldukça ilgi çekecek Bugünkü, Bugün mesaj gönderen Ve bize telefonla katılan bütün dinleyicilerimize Aynı zamanda mesaj gönderemeyip Telefonla katılamayan Ama bizi dinleyen herkese iyi geceler diliyorum ee, Hafta içerisinde göndereceğiniz kısa mesajları Ve telefonları Yanıtlayacağız ve onlara Gerekli olan cevapları vereceğiz Ben telefonlarımızı son bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Antalya dışından arayan dinleyicilerimiz için önce alan kodumuz 0242 ardından 247 68 48 0242 247 68 48'den bize ulaşabilirler. SMS göndermek isteyen dinleyicilerimiz de 39 69'a yazdıkları mesajın başına baks yazarak sorularını iletebilirler. Herkese iyi geceler diliyorum. İyi geceler haftaya görüşmek üzere.